Zor Günlerin Adamı Sadık İnsan Murat Müslihan Allah'a hamd resulüne salat ve selam olsun. Bir önceki yazımızda yalancı peygamberler ve onlara tabi olanlardan kısaca bahsetmiştik. Bu yazımızdaysa Allah nasip ederse yaşanan bu olaylardan çıkarmamız gereken derslere değinmeye çalışacağız. Derslere geçmeden önce öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanehu ve teala tarafından gönderilmiş olan son peygamberdir. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab suresi 40. ayet bu ayeti kerime Muhammed'in Aleyhisselam son peygamber olduğu konusunda açıklayıcı bir ayettir. Aynı şekilde Resulde Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisinin son peygamber olduğunu açıkça belirtmiştir. Benim 5 ismim var. Ben Muhammed'im ve Ahmed'im. Ben Allah'ın kendisiyle küfrü mahvettiği Mahim. Ben insanların kendisini takip ederek toplanacakları Haşirim. Ve ben akibim, nebilerin sonuncusuyum. Bununla birlikte peygamberimizin son peygamber olduğuna dair şunu da söyleyebiliriz. Önceki peygamberler son peygamber olmadıkları için kendilerinden sonra bir peygamberin geleceğini müjdelemişlerdir. Meryem oğlu İsa, Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, Benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberin müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Ama o elçi kendilerine belgelerle geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. Saf suresi 6. ayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için kendisinden sonra bir peygamberin geleceğini müjdelememiştir. Tam aksine kendisinin son peygamber olduğunu söylemiştir. Bir kişinin peygamber olup olmadığı nasıl bilinir? Bu konu ehli sünnetle bidat ehli arasında ihtilaflıdır. Genel olarak bu konuda üç görüş vardır. Bir, felsefecilere göre peygamber bazı beşeri sıfatların kendisinde üst seviyeye çıkmasıyla bilinir, çok zeki olması, tecrübeli olması, buradan yola çıkarak Aristo'yla peygamberimizin arasında fark olmadığını söylemişlerdir. İkisi de çok ilimli, çok basiretli, ikisinin de yöneticiliğinin çok iyi olduğunu söyleyerek, Aristo'nun da peygamber olduğunu iddia etmişlerdir. 2. Kelamcılara göre peygamber mucizeyle bilinir. Ondan dolayı bazısı sihri, bazısı ise kerameti inkar etmişlerdir. Çünkü mucize, sihir, keramet zahiren birbirine yakın olan şeylerdir. Kerameti kabul edersek, peygamberlerle keramet sahibi arasında fark kalmaz diyerek sihri ve kerameti inkar etmişlerdir. Oysa keramet haktır, inkar edilmez. 3- ehl sünnete göre ise peygamber tek bir yolla bilinmez. Birçok şeyin bir araya gelmesiyle bilinir. Bunlar ise Allah'tan vahiy alması, Allah tarafından mucizelerle desteklenmesi, sözlerinde ve fiillerinde doğruluğun açığa çıkması. Burada özellikle şuna değinmek istiyorum. İslam dini, iddia dini değildir. İslam, kişilerin iddialarından ziyade hakikatlere bakar. İddialarla hakikatler uyumluysa, söylenenleri muteber sayar, aksi takdirde iddiaları geçersiz sayar. Birçok ayette Allah Subhanahu ve teâlâ, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin diyerek iddiaların ispat edilmesini istemiştir. Birinin peygamber olabilmesi için kendisinin peygamber olduğunu iddia etmesi yeterli değildir. Bununla birlikte bunu şer an ispat etmesi gerekir. Peygamber olduklarını iddia eden bu kişiler bunu ispat etmedikleri için yalancı diye isimlendirilmişlerdir. Sahabenin onlara karşı tavrı İslam şirkin her türlüsüne karşıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca şirkle mücadele etti. İlk başta davet ederek sonraysa cihad ederek şirki yeryüzünden izale etmek için çalıştı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem döneminde en yaygın şirk putperestlikti. O da bunun izalesi için çalıştı, mücadele etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ise insanların şirk çeşidi değişti. İnsanlar farklı şekillerde dinden çıkmaya başladılar. İşte insanların dinden çıkma sebeplerinden biri de peygamber olduklarını iddia etmek veya bu yalancı peygamberlere tabi olmaktı. Sahabe sonradan çıkan bu küfürle, putperestlik küfürüyle mücadele eder gibi mücadele etti ve onu izale edinceye kadar geri adım atmadı. Çünkü şirke ve ehline yeryüzünde hayat hakkı yoktur. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Küfre son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Enfal Suresi 3. Ayet Sahabenin bu tavrı sadece bu konuya has değildi. Farklı alanlardaki şirklere karşı da tavırları netti. Bazı topluluklar kader konusunda şirke düşünce buna karşı duruşlarını net bir şekilde ortaya koydular. Yahya bin Yamer anlatıyor.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 Sahabe, sonradan çıkan şirklerle ve bunları ortaya çıkaranlarla net bir şekilde mücadele etti. Şirkler arasında ayrıma gitmeden hepsine aynı muameleyi yaptı. Bizlerin de özellikle günümüzdeki şirkleri tespit edip, sonrasındaysa sahabenin yaptığı gibi net bir şekilde bu şirklerle mücadele etmemiz gerekmektedir. Fakat sonradan çıkmış vahdet anlayışı, şirk ve ehliyle hakkıyla mücadele etmenin önünde bir engel olmuş durumdadır. Çünkü bu düşünce şirkle mücadele etmek yerine onlarla bir araya gelmenin yollarını aramakta ve şirkle mücadele edenleri Müslümanların birliğini bozmakla, aşırı tekfircilikle suçlamaktadır. Oysa İslam bizden dini sahabenin anladığı gibi anlamamızı istemektedir. Allah Subhanahu ve Teala onlardan razı olmuş ve din konusunda onları bize örnek göstermiştir. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Şayet onlarda sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Sahabenin hayatına baktığımızda onların şirkehniyle vahdet adı altında bir araya gelmedikleri, birakis onlarla mücadele edip onlardan uzaklaştıklarını görmekteyiz. Günümüzde ise vahdet çağrısı yapan gruplar her türlü dine mensup kişilerle bir araya geliyor, birlikte hareket ediyorlar. Bu şekilde bir vahdet anlayışı İslam'da yoktur. Şayet olmuş olsaydı sahabe, kendilerinin İslam ümmetinden olduğunu söyleyen bu insanlarla cihad etmezdi. Belki denilebilir ki bu insanlar peygamber olduklarını iddia ediyor ve birileri de onlara tabi oluyordu. Bunlarla zaten vahdet kurulmaz. Biz de deriz ki, Günümüzdekiler ilah olduklarını iddia etmekte ve birileri de onlara tabi olmakta. Peki bunlarla nasıl vahdet kuruyorsunuz? Kavmiyetçilikten dolayı yalancı peygambere tabi olanlar. İslam gelmeden önce insanları birbirlerine bağlayan vatan bağı, kavmiyetçilik bağı gibi bağlar vardı. İslam geldikten sonra Allah subhanehu ve Teala, bütün bağları kaldırıp iman bağıyla Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor, Mü'minler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İslam'da hiçbir ırkın başka ırka üstünlüğü yoktur. İnsanları birbirlerinden faziletli kılan tek şey takvalarıdır. Muhakkak ki Allah katında en değerliniz, takvalı olanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Arab'ın Arap olmayana ve Arap olmayanın araba olan, siyahın beyaza ve beyazın da siyaha takva dışında üstünlüğü yoktur. İnsanlar Adem'dendir, Adem ise topraktandır. İmam Ahmet İnsan ancak İslam dışındaki bağları hayatından çıkarırsa doğru yolu bulur. Aksi takdirde ayağa kayar. Müseyleme'ye onun peygamber olmadığını bildiği halde sadece kendi kavminden olduğundan dolayı tabi olanlar vardı. Onlardan biri Müseyleme'ye şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Allah ona vahiy göndermekte, Kur'an'ı göndermektedir. Yine Allah'a yemin ederim ki sen yalancısın. Allah sana vahiy göndermemektedir. Fakat olsun, bizim kavmin yalancı peygamberi benim için Kureyş'in gerçek peygamberinden daha sevimlidir. Kavmiyetçilik işte böyle kötü bir şeydir. Normalde Müseyneme'nin vahiy diye söylemiş oldukları küçük bir çocuğun bile inanmayacağı cinsten şeylerdi. Fakat kavmiyetçilik bağı insanların ona tabi olmasına sebebiyet verdi. Demek ki İslam'ın dışındaki bütün bağları hayatımızdan çıkarmamız gerekir ki bu bağların nerede insanın ayağını kaydıracağı belli değildir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 44. sayısında yayınlanmıştır.